Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاِنَّ astaqal الْحَد۪يثِ kitabullah sözlerin en sadıkı en doğrusu Allah'ın kelamıdır Allah'ın kitabıdır وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin tutulacak doğru yolun doğru yola götürecek yolların en hayırlısı هَدْيُ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Hangi yoldur? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tuttuğu o yoldur. İnnerasabiili. De ki bu benim dostumum. Eduğu ben ilallah ve ne varın? Allah'a davet ederim. En ve menittebani. Ben ve bana tabi olanlar da Allah'a davet ederler. Ala basira. Ne üzerine? Basirek üzerine. Bakın bu hutbei hacede ve ilgili Kur'an-ı Kerim'de bizim bize olduğumuz alimlerin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 إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة Bid'a Her sonradan çıkarılan peygamberden sonra onun asabından sonra yaşanmış olan o altın çağdan sonra çıkarılan ve dine nispet edilen şey nedir Bid'attır. ve her bidat إن كل بدعة ضلالة dalalettir sapıklıktır ve كل ضلالة في ve her sapıklığın kişiyi götüreceği yer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 Ulaşıyor. Sonra başlıyor ayetleri evirip çevirip bükerek kendisinin nasıl anlamasını istiyorsa o şekilde şeytanın ona vahyettiği şekilde anlıyor. Bir de bakıyorsunuz ki dedim ya her batıl mezhepten her batıl görüşten ne yapmış? Kendinde bir şeyler toplamış, bir şeyler almış. Ama hamdolsun dinini açık bir şekilde gecesi de aynı gündüzü gibi olan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 Ateşte. Ashabı soruyor aleyhissalatü vesselam. Kim onlar ey Allah'ın Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Evet. Ma ene aleyhi yavma ve ashabi. Aleyhissalatü vesselam hemen onlara diyor ki bu kimseler fırkayı naciye denilen ateşten kurtulan kimseler kimlerdir? Ma ene aleyhi yavma ve ashabi. Benim bugün yaşamış olduğum din ve sizin yaşamış olduğunuz ashabımız, ashabımız yaşamış olduğu din üzere olan kimseler. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediyor. Fatiha'yı okuyoruz. اِهْدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz. Bizi dost doğru yolu ilet. Bu dost doğru yol nedir arkadaşlar? Kimin yolu? Biliyoruz bizim Peygamber'in yolu ama Peygamber'in yoluna uyan onu en doğru anlayanların yolu bu yol. Kim bu yola tabi olanlar? Sıratellezine en'amta aleyhim. Kendilerine nimet verdikleri. Kim o en'amta aleyhim nimet verdiklerin? Mine'n-nebiyyin. Nebiler. Ve's-sıddîkîn. Ve's-şühedâ. Ve's-sâlihîn. Ve has-sûne ula'ike rafîk. Bunlar bu kimseler. Başka bir Allah-u Teala buyuruyor ki Ve'me yuşâkîkîr-resûle. Kim bu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 sabenin yolunu. Nema et tabi gayre semil et tabi gayre müminin cezası ne bunun? Nuwallihima tevalla. Girdiği yolda ona bırakırız. Bak bugün insanlara herkes bir yola girmiş. Kiminin yolu kendinin, kiminin yolu çamur, kiminin yolu da taş olmuş. Nuwallihima tevalla ve nuslihi cehennem. Onu cehenneme sokarız. Ve masira. Ne kötü bir varış yeri, ne kötü bir sonuç, sonuç.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 aklani denilen, akılcı denilen, mutezzire denilen hadis inkarcısı da aynı